Kendisiyle cennet arasına bir zira. Yaklaşık elli santim. Baktık ya. ölçtüm. Evet. Elli, elli, evet. bir elli. Bir zira. Arapçada zira. Bu dirsekten tekten parmağa kadar olan kısım. Yaklaşık elli santim, Elli santir. Evet. Hadisin devamı. Kendisiyle cennete diyor. Bir zira yer kalır. Mesafe kalır. Evet. Sonra...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 Evet. Hadis hakikaten önemli hadislerden bir tanesi kardeşler ki e, çıkarılacak derslerden bir tanesi insanoğlunun anne karnındaki yaratılış evrelerindeki ki 3 evreden geçiriyor Allah-u Teala. İlk 40 gün anne karnında meni olarak kalıyor. İkinci 40 gün ne yapıyor? Bir kan fırtısı şeklinde alıyor. Üçüncü 40 gün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 sabran ya Allah Yâsir, komul cennet diyor. Ey Yâsir ailesi sabredin, çünkü sizin varacağınız yer size Allah'ın vaad ettiği cennettir dediği bir sahabedir Amr bin Yasir. Evet kardeşler, Amr bin Yasir sabr anhunun hikayesi, bir sabrın ve bir imtihanın hikayesidir. Sabrın ve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 Sırtında taşıdığı ne yapılmıştır? Görülmüştür. Ki büyük bir tevazu sahibi olduğunu gösteren büyük değillerden bir tanesidir kardeşlerim. Gene Sıffin Savaşı'nda biliyorsunuz Ali ve Muaviye radıyallahu anhum arasında geçen büyük bir fitnenin olduğu bir savaş. Bu savaşta Ali radıyallahu anh'ın... Ee